ZANG Bak herkes, bugün 3 Ekim Perşembe, yıl 2024, ay 10, gün 277, Hızır 151, 1446 Hicri, Rebiülevvel 30, 1440 Rumi, Eylül 20, Doğu ve Batı Almanya'nın Birleşmesi 1990, günün malumatı, Dünya Çocuk Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1954 yılında yaptığı bir toplantıda Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Günün amacı bütün dünya çocuklarını kaynaştırmaktır. Günün malumatı Ekim ayında, dünden de sebzeler. Turpların son ekintisiyle ilkbahar salatalarının tohumu bu ayda toplanır. Bunlar kuytu ama güneşi bol yerlere dikilir, bir parmak kadar büyünce seyrekleştirilir. Kerevizlerin samanla örtülmesine bu ayda devam edilir. Karnabaharla lahanalar tekrar fideliklere dikilmelidir. Büyük Saatli Marif takımı. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazte programı başladı haftanın dördüncüsü. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritzku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız olarak Against the Wind, Rüzgara Karşı adlı bir şarkı <gülüyor> çaldık. Rüzgara Karşı... Bu The Highwaymen, Haydutlar grubu. Haydutlar adı verilen grubun bir şarkısıydı. Çok ünlü country şarkıcıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli bazı country şarkıcılarının dördünün bir araya geldiği bir şeydi. Chris Christopher's'un 88 yaşında hayata veda etmesi dolayısıyla çaldığımız parçalardan bir diğeri oldu bu. Chris Christopherson'ın yeni sıra The Highwaymen grubunu oluşturanlar Willie Nelson, Johnny Cash ve Waylon Jennings idi. Yani dünkü sanki dünmüş gibi geliyor ama çok uzun zaman önceydi. Çok hoş bir kadındı. gecelerimizin kraliçesiydi. O karanlıkta radyoda bir yandan arkada çalarken sessiz sedasız sırlarımızı paylaşırdık dağlarımızı devirdik, devirdiğimiz dağları konuşurduk ve bir kontrolden çıkmış bir orman yangını gibi Aa, sevgilerimizden bahsederdik. Sonunda hiçbir yanmamış, hiçbir şey kalmadı. İspat edecek de bir şey kalmadı ve ben o zaman hatırlıyorum ki diyor bu Against the Wind Chris Christopherson şarkısı Hatırlıyorum ki beni öylesine sıcak kucaklıyordu. O zamanlar şimdi bilmediğimi o zaman da bilmemiş olsaydım diye düşünürdüm. Biz rüzgara karşı koşturup dururduk. Gençtik, güçlüydük. Rüzgara karşı... Devamlı koşturuyorduk böyle meydan okuyorduk ama yıllar geçti yavaş yavaş kendimi yapayalnız buldum etrafımda yabancılar dolu onların hepsini dost biliyordum giderek evden giderek daha uzak daha uzak daha uzak oldu sonunda yolumu kaybettim o kadar çok yol vardı ki tutulacak koşup duruyordum yaşamak için hiçbir zaman ne kadar borcum var kime ne borcum var bakmadan Böyle aylar boyu dakikada 10 kilometre koşarak gidiyordum. Bütün kuralları çiğniyordum ve kendimi arayış içinde buluyordum. Daha iyi bir barınak bulabilmek için rüzgara karşı koşuyorduk ama olmadı. Bütün o günler geçti gitti. Mühletler veya taahhütler yerine getirilmedi. Neyi koyalım neyi dışarıda bırakalım diye biz rüzgara karşı koşup duruyorduk kendimizi öyle bulduk koşarken bulduk diye giden hüzünlü bir şarkıyı çalarak başladık. Dünyanın haline de kişisel bir bakış açısı getiriyor diyebiliriz bu şeylere. Evet şimdi bir özet yapmaya çalışalım. Günün özeti Çok kolay olmayacak. İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında BBC 5 kişi diyordu. Sonradan Guardian'dan 6 kişiye çıktığını ölü sayısının gördük. İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Başura bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölüler saldırıda hedef alınan Çok katlı binada Hizbullah bağlantılı bir sağlık merkezi bulunuyor. Sağlık merkezi bombardıman edilmiş. Bina Lübnan parlamentosu ve Birleşmiş Milletlerin bölge merkezine metrelerle ölçülecek uzaklıkta. Giderek büyüyen ve bölgeyi sarması tehlikesinden daha sık bahsedilen bir bölgesel savaş tehlikesi var. İsrail Şam'ı da vurmuş durumda. Saldı, saldırıda Nasrallah Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir'in de öldürüldüğü iddiası var. Üç sivil öldü. Çeşitli kaynaklardan T-24'ten ve e, artık gerçekten de BBC ve Guardian haberlerine de bir şey yapıyoruz. Bu arada İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterresi İstenmeyen kişi ilan etmiş ve ülkeye girmesini yasaklamış. Bu da uluslararası hukuk sisteminin iyiden iyiye sarsılmakta olduğunu gösteriyor bana kalırsa. Yani insanlığın kurabildiği iki, iki büyük dünya savaşından sonra kurabildiği en büyük toplu örgüt ve onun yöneticisi konumunda olan baş görevlisi bir ülkeye giremiyor sebeplerini ayrıca tartışmak gerekebilir herhalde. Ve İsrail'in İran'da petrol rafinerilerini de vurması ihtimalinden bahsediliyor. Önemli bir haber var. Andrew Roth ve Peter Bowman'ın Jerusalem'den, Kudüs'ten bildirdiği gibi Guardian'da petrol rafinerilerini intikam saldırılarında vurursa nasıl bir dünyaya doğru evrileceği acayip tartışma konusu öte yandan da iklim meseleleri felaket bir şekilde devam ediyor Helen kasırgasının ölüm ölü sayısı 166'yı geçmiş durumda bu sırada başkan adaylarından başkan yardımcısı adaylarından Trump'ın yardımcısı C.D. Vance tartışmada iklim bilimine meydan okumuş karbon emisyonlarını yok öyle şey falan demeye getiriyor Yani dünya dünya çapında bir tarihi bir fırtınanın hem iklim fırtınalarının hem şiddet ve savaş kasırgalarının içine girirken o orta, orta doğuda tam bir bölgesel savaş iklim kaosu da bir tarafında artık fan boyutlarını yani nuh tufanı boyutlarında kutsal kitap mukaddes kitaplardaki gibi bir durum olmaya başladı çeşitli ülke eyaletlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü olarak da neo faşist hareketler de dünyanın dört tarafında yükseliyor. Yani temelde bir, bir gazetecilik yapmanın Zorluklarının da ne kadar gündeme geldiğini dile getiren yazılar var. The Real News Network'ten Maximilian Alvarez yazıyor onun editörü. Bu durum doğrudan doğruya mücadelenin her yönünü ele almak üzere zorlu bir gazetecilik görevinin herkesi beklediğini net olarak söylüyor canlılığı kurtarabilmek için ona katılmamak da zor. Türkiye'den haberlerden neler var? Bu Sinan, Can, Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı. 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş karar sonrası yaptığı açıklamada Ayakçılar yargılandı, cinayetin azmettiricileri elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor diye bir hukuksuzluk ortamına işaret ediyor. Karar öncesi verilen arada da gerginlik hatta çatışma, saldırı girişimleri de olmuş. Çerinden çıkmışa benziyor Türkiye'deki durumlar da. Cumhuriyet Halk Partisinin Narin Güran cinayeti araştırılsın önerisi de reddedilmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrı öneriye dair konuşunca bu cinayet çocuklarımızın güvensizliğini ve adalet sisteminin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Cinayetle birlikte toplumun nasıl çürüdüğünü gördük diyor. Bir yandan mecliste de gündemde Can Atalay bir türlü milletvekilliği düşürülmüş olan hata milletvekili Can Atalay'ın hapistenden çıkarılmayan ve sokak hayvanlarına yönelik yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı da hem Cumhuriyet Halk Partisi hem DEM hem TİP hem de Saadet Partisi Grup Başkan Vekilleri işte Can Atalay'la birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı da ziyaret ediyorlar. Bir de dün vermeyi ihmal ettiğimiz bir haberi özetlere koyalım. Julian Assange Wikileaks kurucusu İlk defa hapisten çıktıktan sonra ilk defa yaptığı konuşmada ben gazetecilik suçu işlediğimi itiraf ederek serbest bırakıldım diyor gazetecilik yapmaya bugünkü tanıklığımda bütün sistemin zayıflıklarını mevcut güvenlik sistemlerinin ne kadar çökmüş olduğunu da aydınlatır diye söylüyor. Yani net olarak şunu söylemem gerekir diyor Cüline Sence. Bugün ben özgürsem, sistem çalıştığı için değil, yıllarca hapiste yattım ve evet gazetecilik suçu işlediğimi itiraf ettim diye çıktım diyor. Bir kaynaktan bilgi edindim. Ve... Bütün kamuoyunu aydınlatma konusunda, o informasyonun ne olduğu konusunda da bilgi verdim. O yüzden hiç başka hiçbir şeyde suçluluk itirafı da bulunmadım diyor. Yani şu anda son derece önemli uluslararası gazetecilik tamamen kriminalize edilmeye çalışılıyor ve ifade özgürlüğü de son derece tehlike içinde diye de bir konuşma yaptık. karısının da bulunduğu bir yerde. Evet, iklim kaosu da devam ediyor. Bazı yerler, hiç en güvenilir denilen yerlerde bütün barınakların, evlerin, yaşanacak yerlerin ayaklar altında büyük ağaçların devrildiği korkunç şeylerin olduğu manzaralar bizzat kişisel dostlarımızdan da bize anlatılıyor. Böyle bir ortamdayız. işte. Şimdi bütün bunları konuşmaya çalışacağız ama önce bir tarihte bugün yapalım. 1896 yılında bugün İngiliz sosyalist tasarımcı şair ve sanatçı William Morris 62 yaşında tüberkülozdan hayatını kaybetmiş. William Morris gündelik eşyaları estetize etmek için duvar kağıtları, kitap desenleri ve mobilyalar üreten birisi ölümünden 2 yıl önce politik amacını anlattığı bir metinde şunları söylüyor. Bir komünist olarak sabırsızlıkla beklediğim şeyi şöyle anlatabilirim. Özetlemek gerekirse yapay yoksunluklardan kurtulunması Her insanın kapasitesinin herkesin yararına geliştirilmesi. Bir insanın kullanabileceğinden fazlasını, diğerinin ise ihtiyacından daha azını almamasına dikkat ederek israfın ortadan kaldırılması. Sonuçta ne içi boş ve sıkıcı ne de aşırı görev altında ezilmenin olduğu genel refahın ve dopdolu bir yaşamın koşullarının oluştur oluşturulması. Evet, le tanımlamış 18 Morris. 1896'da da bayağı etraflı bir tanım getirmiş. 1961'de bugünse Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde Haşerat operasyonuyla şüpheli insanların tehcir edildiğini görüyoruz. Demokratik Alman Cumhuriyeti Almanya'da o tarihlerde ciddi şekilde sosyalist olduğu iddiasında Haşerat operasyonu yapıyorlar. Şüpheliler tehcir ediliyor. Kovuluyor. Sözde bir işçi devleti kendisi ve sosyalist bir yönetimi var. Demokratik Almanya Cumhuriyeti. Güvenilmez siyasi eğilimleri olduğu gerekçesiyle binlerce insan Berlin duvarı inşa edilene kadar ülkenin iç kısımlarına yollanıyor. Tehcir ediliyor. DDR o zamanki adıyla Deutsche Demokratische Republik. O yöneticilerinin amacı işçilerin Kitlesel olarak batıya kaçmalarına engel olmak. Orada büyük bir huzursuzluk var. Aslında Mayıs-Haziran 1952'de başlamış olan bu. Ta 52'den beri yani savaşın bitmesinden 7 yıl sonra haşerat operasyonu başlıyor. <gülüyor> Faslalarla yani aralarla Ekim 1961'e kadar sürüyor. 3 Ekim 1961'de yeni bir dalgayla binlerce insan daha tehcir ediliyor. Mağdurlar bir gece ansızın evlerinden alınıp götürülüyor. Neresi olduğunu bile bilmedikleri bir yerde savaşta tahrip olmuş boş evlere yerleştiriliyorlar. Burada insanca koşullar altında yaşamak için gece gündüz evleri tamir etmeye çalışan insanlar var. Devletin gösterdiği işlerde son derece düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve rejimin adı Sosyalist. İlginç. <gülüyor> evet şimdi başlayalım bu giderek büyümekte olan savaş ihtimali. Önce bir özetleyelim mi? Demo şeyden Guardian gazetesi. Orta Doğu'da ve özellikle de komşularımızla sarılı olduğumuz bir yerde Orta Doğu krizi'nin çok ciddi boyutlarda büyümesinden korkuluyor. Bir de mesela bir rapor var ki insanın inanmakta. Biraz zorluk çekeceği bir şey Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in intikam alma saldırılarını desteklediğini söylüyor. Ama bir tek şeyi desteklemeyecekmiş raporda Biden'ın söylediğine göre bu haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri bombalamasını desteklemeyecekmiş. Geri kalanı destekleyecek anlamına mı geliyor? Çok mulak. Bir gazetecinin sorusuna aynen böyle cevap vermiş. Nasıl yorumlayacağız bunu? Evet zaten dün e, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu bir, bir açıklamada bulunmuş. Artı Gerçeğin haberine göre. İsrail güvenlik kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın konuşulduğunu ve burada ABD yönetimiyle koordine edildikten sonra bu şekilde geçiyor şey <gülüyor> e, haber ABD yönetimiyle koordine edildikten sonra güçlü bir karşılık verilmesi kararının alındığını e, duyurmuş. Demek ki ABD yönetimiyle koordinasyonda nükleer tesisler vurulmayacakmış. Ama evet, ama başka yerler vurulabilirmiş. Başka yerler vurulabilir ve vuruluyor da zaten kordani bir saldırı olmasının ne anlama geldiğini de Amerika Birleşik Devletleri'nin de dünyanın en büyük ve en büyük ordusuna da sahip devletli, devleti olan Amerika'nın da desteğinden Zaten asker de getirmişti bölgeye. Ne olup biteceği konusunda çok ciddi kaygılar belirtiliyor. Ama yani İsrail şimdi Beyrut'a bayağı ciddi saldırılarda bulundu. Onunla da biraz daha ayrıntılarını verebiliriz. Yani Lübnan başkentinde dün Hayır bugün erken saatlerinde Perşembe'nin erken saatlerinde Dahiye bölgesinde Güney Beyrut'un bir maniyosunda Dahiye'de birçok patlama duyulmuş ve büyük de şehirde alışveriş merkezlerinin filan bulunduğu yerde de devasa bir patlamadan infilaktan bahsediliyor. İsrail ordusu, İsrail savunma güçleri deniyor ona, IDF deniyor. De Beyrut'ta çok kesin, hesaplı bir saldırı da precise diyorlar yani. Keskin bir saldırı gerçekleştiğini söylüyor. Ve bir apartmanda, Başura bölgesinde baya bir rezidansların bulunduğu yerde bir apartmanda yangında yangına da sebep olmuş. bu AP, Associated Press Ajansı ve bu da Birleşmiş Milletler Merkezi'nden Başbakanın, Lübnan Başbakanın ofisinden bür bürosundan ve parlamentodan da bir adım ötedeymiş. Ve hiçbir uyarıda bulunulmamış. Bunu bu, nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu precise saldırı yapılmış olması haberi İlginç geliyor bana gerçekten Gazze'den biliyoruz bu keskin atışların ne anlama geldiğini düşünün ki siz bir mahalledesiniz ve yan, hemen yanınızdaki bina hedef or orası terör örgütü vesaire falan diyor bir güç ve oraya kuvvetli bir füze gönderiyor hedefi yalnızca oraya biz diğer sivillere e, zarar verme niyetine değiliz anlamında bu tarz kevlimeler kullanıyorlar İşte çok keskin e, bir şekilde hedefe yöneldik diye <gülüyor> ama yani Eğer bir siviller Sivillerin yaşadığı herhangi bir mahalledeyseniz Bir binanın sadece Yani geçtiğim şeyle böyle bir patlamayla Binanın kendisinden çökmesi ihtimalinde bile nasıl bir çevreye e, Sivillere evet. zarar verdiğini Düşünün bir de böyle patlamalar e, Gerçekleştiriliyor evet, evet. Dil kullanımı da çok e, Dikkat çekici yani Precise kelimesinin İngilizce'deki Türkçe'deki çeşitli Anlamlarına baktım İşte Kesin keskin dakik Saat açısından doğru, tam, hassas gibi açıklamaları var. Bunu yani işte George Orwell'in de makalesinde 1949'da mı yazmıştı hatırlamıyorum. Dille iktidar arasında... ...çok ciddi bir bağları araştıran... ...mükemmel bir makalesi var George Orwell'in... ...işte tam onun örneklerinden bir tanesi... ...yani kesin tam hassas bir... ...vuruş yapıyor diyor... ...önceden hiçbir haber verilmiyor... ...ve hem parlak... ...veriyormuş parlenden... demeyin... ...10 dakika önce haber veriyormuş... ...Lübnan'da bu... bu güney bölgelerini terk edenlerden... ...işte röportajlar yapılıyordu... ...orada söylüyorlar... ...10 dakika önce mesaj geldi neyi toplayıp nasıl yola çıkacağız e, diyorlardı. Ama bu son saldırıdan evet, önce son saldırı hiçbir şey de gelmemiş. Bu kesin, hassas, tam zaten sivillere bir diyor. şey olmayacaktır çünkü. Evet. Hassas kesim yani bir Bu bu hakikaten tamamen artık acı şekilde alay etmek anlamına geliyor ve hem Birleşmiş Milletler merkezi ordu, hem başbakanın bürosu orada, başbakanın ofisi, başbakanlık orada yani, hem de parlamento orada ve hiçbir uyarı yapmadan bir şey yapılıyor. Yani Lübnan'ın Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 46 kişinin öldüğü, 85 kişinin de yaralandığı bu son 24 saat içindeki İsrail saldırılarında olduğu söyleniyor. Açıklama böyle yani ve İsrail saldırıları Lübnan'da binden fazla insanı son iki hafta içinde öldürdü ve bunların büyük bir çoğunluğunda kadınlar ve çocuklar olduğu söyleniyor bakanlığın açıklamasında ve İsrail ayrıca da devam ediyor Askeri Herzi Alev Halevi Genelkurmay Başkanı bir açıklama yapmış gene ve günün özetinde Guardian'ın belirttiği gibi bir video açıklaması yapıyor. İran büyük bir hata yaptı bu gece ve bunun bedelini ödeyecek. İsrail Dışişleri Bakanı e, İsrail Katz da İsrail'in bir cevap vereceğini İran'ın vahşi 180 kadardı değil mi? Balistik füzesine karşı evet, öyle söyleniyor. Diyor. Evet. Yani Ve ondan sonra da işte yani Benjamin Netanyahu'nun aslında en büyük Lübnan'a belki de bir e, kuşak boyu yani 2006'dan bu yana 18 seneden beri yaptığı en büyük e, kara harekatı istila diyebiliriz herhalde. 20 kararından sonra Benjamin Netanyahu'nun 24 saatten az bir zaman içinde 180 balistik füze fırlatmıştı İran'da. Ve bu kara birliklerinin de Lübnan'a giren kara birliklerin kısa süre içerisinde çekildiği söyleniyor çünkü Hizbullah'la dün ilk kez e, bu sınır aştıktan sonra e, İsrail tankları ve kara birlikleri çatışmaya giriliyor. E, İsrail Güney Lübnanda 7 askerinin öldürüldüğünü kabul etmiş Hizbullah daha fazlasının öldürüldüğü ve yaralandığını ve bazı tankları da yok ettiğini söylüyor bunun sonucunda İsrail geri çekildi diye artık gerçekte de haber var evet artık yani tamamen bu von Klaus Witz'in bu savaş konularının uzmanlarından tarihçi Klauswitz'in söylediği durum bir kez daha Ne yazık ki gerçekleşiyor. Savaşın sisi ne verilen açıklamalar ne verilen sayılar ne kadınlar çocuklar ne kadar sayıda kendilerini hayatta tutamıyorlar. Bu gibi konularda tam bir bulanıklık var, belirsizlik var ve bu giderek de büyüyen bir tehlike yaratıyor. İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında Guardian BBC Türkçe 5 demişti. Guardian'da daha sonra bu sayının 6 kişiye yükseldiğini söylüyor. Ve bunun bir tıp merkezine, tıbbi merkezi, sağlık merkezine yapıldığı da ayrı bir soru. Tabii, tabii Guardian savaş suçu diye vermiş. Evet zaten. veriyor. Ya yani evet. herhangi bir sağlık tesisini askeri bir sağlık tesisi olsa dahi orada yaralılar sonuçta olduğu için o, o da suç diye. Evet rakamadım. aynen öyle. İsrail'in evet. düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısının da 1928 2000'e çıktı neredeyse yani 1928'e çıktı. De belirtiliyor. Artı gerçekte var ve yaralı sayısı 10.000'e 10 doğru gidiyor. 9.290 verilen son rakamlar böyle. Ve gene son rakamlara göre 1.200.000 kişi de bombardımanlar nedeniyle yerlerinden, yurtlarından olmuşlar. Bu saldırılarda ölü sayısı da evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı da büyük bir hızla artarak devam ediyor. Yani son iki gün içinde başkent Beyrut'un dahiye bölgesi olmak üzere başta olmak üzere çoğunluğu güney bölgelerde Lübnan'ın çeşitli noktalarına 134 hava saldırısı düzenlenmiş ve işte 1 milyon 200 bin kişi de 8 Ekim'den bu yana yerinden olmuş deniyor ağır bir durum yaralı sayısı da 10 bine doğru yükselirken bu rakamları tenfiz etmeye devam edeceğiz saymaya. Şimdi bir ara verelim. Açık gazle. Odegatri. This land is your land. Odegatri gelmiş geçmiş en en önemli şarkıcılarından bir tanesi. Şarkıcı, şarkı yazarı ve Folk Müziği'nin çok efsanevi bir şeyi var bıraktı pek çok kişiyi de siyasi geleneksel ve çocuk şarkılarıyla baladlarla ve oracıkta emprovize edilmiş şarkılarıyla müthiş bir miras bırakan önemli bir müzisyen gitarında da bu alet müzik aleti faşistleri öldürür yazısı var onu konserlerinde filan da kullanıyor sayısız siyasi, geleneksel ve çocuk şarkıları baladlar filan yazdı ve bu This Machine Kills Fascists diye yani bu makine faşistleri öldürür diye gitarında yazıyor. En iyi bilinen şarkıları da bir tanesi de This Land Is Your Land yani bu ülke senin ülkendir ama benim de ülkemdir diyor yani. Ve işte Bob Dylan başta olmak üzere Phil Oaks, Bruce Springsteen, Pete Seeger, Joe Strummer ve Tom Paxton gibi çok önemli ünlü şarkıcılar da Guthrie'ye pek çok şey borçlu olduklarını da yazdılar. Woody Guthrie'nin birçok şarkısı da var. Belki biraz daha çalabiliriz. Şimdi onun 1912 doğumlu, kendisi 1967'de 3 Ekim'de hayata veda etmişti. 3 Ekim'de ona da bir günaydın demiş oluyoruz 1967'deki ölümü üzerine. Evet, nasıl devam edelim? E, i̇sterseniz bir özgürlük filosundan e, bir haber de, habere denk geldik. Bundan birkaç evet. gün önce Palestine Chronicle'da yer almıştı. Evet. Handala isimli özgürlük filosu koalisyonunun gemilerinden bir tanesi şu anda sadece denizlerde seyretmeye devam edebiliyor ancak o da İtalya'da çekilmiş bağlanmış durumda. Haziran ayında Haziran ayının ortasında yola çıkmıştı Handala çeşitli ülkeleri dolaşarak Kıbrıs'a doğru gelecekti ve o sırada da İstanbul'dan yola çıkan diğer gemilerle en az iki tane Daha özgürlük filosuna ait gemi ki bunlardan bir tanesinde İstanbul'da demirli bulunan gemide 5000 ton kadar gıda ve sağlık malzemesi de bulunuyordu. Gazze'ye girmeye yani bu ablukayı kırmaya çalışacaklardı. Önceki yıllarda herkes tabi Mavi Marmara faciasını hatırlıyor. İsrail askerleri baskın yapıp. E, ölüme ve yaralanmalara sebep olmuştu. Hem de uluslararası sularda. Evet, uluslararası Gerçekten sularda. Bütün dünyanın yani, gözü önünde, kameralarda gözü yerken... önünde ve oradaki birçok insanda ölmüştü. Yani tamamen uluslararası hukukun ayaklar altına alınıp yerle bir edildiği ve senin de belirttiğin üzere herkesin gözleri önünde sesinin çıkmadığı bir büyük uluslararası hukuk ihlali yapıp birçok insanın da Öldürülmesine öldürülmüştü de orada değil mi? Evet. Tam sayı 9 muydu? E, hatırlayamıyorum şimdi biraz sonra bakarız ama Uluslararası Öz Özgürlük Filosu koalisyonu tekrar bu Gazze'de sürmekte olan soykırımda e, Gazze'ye e, yönelik ablukayı kırmak için harekete geçtiğini açıklamıştı ve Haziran ayının ortasında Handala isimli küçük bir gemi bu. Çeşitli limanları kuzey ülkelerinden başlayarak dolaşıyordu. En son güzergahında İspanya, Portekiz, Fransa, Korsika, Sicilya, Malta vesaire de vardı. Fakat en son İtalya'da kaldı. Yani Gazze'ye gitmesine aslında diğer batılı güçler de izin vermediler Handala gemisinin. Türkiye'de İstanbul'da demirli bulunan iki diğer özgürlük filosu gemisinin çıkışına ise Türkiye çeşitli gerekçelerle izin vermiyor. Hatta burada... Haydarpaşa limanının önünde Bir nöbet de Başlamıştı özgürlük filosu Özgürlük <gülüyor> diyerek Bir nöbet başlamıştı Biraz sonra tekrar kontrol edelim Devam ediyor mu emin değilim Ama uzun bir süre günlerce devam etmişti 7-24'lük bir <gülüyor> ee, Nöbetti bu Karanlıydılar e, sonunda... yani her şeye rağmen Türkiye'den de izin çıkması Bekleniyordu değil mi Yani bunu bekliyorlar mı bilmiyoruz ama neden zaten izin verilmiyor? Bu bir tartışma konusu. Türkiye, eline, Türkiye bu konuda çokça eleştiriliyor. Günün sonunda hala çıkabilmiş değil. Bu gemilerin gitmesine izin verilebilmiş değil. Ancak bundan herhalde 1-1,5 ay kadar önceydi. Bu TRT World'un hazırladığı, yapımını üstlendiği. Kutsal İşgal isimli belgeselin gösterimi sırasında buraya Medea Benjamin gelmişti. O da Amerika'daki antisyonist Yahudi aktivistlerden bir tanesi. Savaş karşıtı aktivistlerden bir tanesi. Code Pink adlı büyük barışçı kuruluşun da kurucularından ve hala hazırda yöneticilerinden de biri. Evet ve özgürlük filosunun da destekçilerinden bir tanesi aynı zamanda buraya geldiğinde bizde Ömer Bey ile birlikte bir kısa bir röportaj yapma fırsatı bulmuştuk röportajın sonunda ise e, yine özgürlük filosundan e, özgürlük filosuna dair bir soru sormuştuk o da o dönem biraz eskidi tabii bu bir ay oldu galiba ama e, durumunu bizlere e, açıklamıştı. Şimdi isterseniz Ama bu... bunu konuşmanın tam zamanı geldi evet. işte Onun üzerine bizde bir türlü yayınlayamadığımız bu küçük söyleşiyi Ta ile beraber değil mi bir de arkadaşıyla beraber Evet yine aslında bu savaş karşıtı aktivistlerden bir tanesi Partneri onunla birlikte çünkü bir söyleşi gerçekleştirdik Evet o da özgürlük filosundan da bahsediyordu Evet, şimdi ona kulak verelim bu söyleşiye. Ne evet, soğu yer? Evet, e, şu an Yahudi antisyonist aktivistlerle birlikteyiz. Sanırım sizi bu şekilde tanıtmak mümkün. Açık radyo dinleyicileri için bizimle bu röportajı yaptığınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ve Irak Vicdan Mahkemesi günlerinden beri çok uzun süreden sonra sizleri yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz. Mükemmel, sizinle birlikte olmak çok güzel. Deze a little more than a little bit more than a little bit of een little bit of a little bit more than a little bit of Ama Amerika'nın genel kontekstini biliyoruz. Son derece İsrail yanlısı. Cumhuriyetçilerin çoğu hatta neredeyse tamamı İsrail yanlısı. Sadece bir avuç demokrat partili ateşkes çağrısı yapıyor ve belki birkaçı silah satışının da durdurulmasını istiyor. Ama çoğunlukla demokratlar da silah gönderilmesine destek olmaya devam ediyor. Bu sebeple onları bu önemli noktaya getirmek için daha yapacak çok işimiz var. Bizim vergilerimizden alınan parayı çocukları öldüren bombaları yollamak için kullanmaktan vazgeçin. Dediniz ki maalesef Amerikan toplumu hala büyük oranda İsrail yanlısı. Ama en azından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi toplumu içerisinde bu durumu değiştirebildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce ya da binlerce Yahudi'nin kongreyi işgal ettiğini ve on binlerce insanı mobilize ettiklerini görüyoruz. Ve bu dünyanın dört bir yanındaki genç Yahudi'ler için de oldukça ilham verici. Ee, biz bunu açık radyo çevresindeki arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Bu büyük bir ilham kaynağı. İsrail ile ilişkinin kopması ve Filistin halkının özgürlüğü için mücadele etmek anlamında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi toplumu içindeki düşünce radikal bir şekilde değişiyor. Artık gençler İsrail'den daha çok Filistin yanlısı. Büyük bir jenerasyon farkı var. Ama gençler ebeveynlerini ve daha büyük ebeveynlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Ve onlarla oldukça zorlu tartışmalara giriyorlar. Onları bu konuda yalnız bırakıyorlar. Ve bu sadece Yahudi toplumunda yaşanmıyor. Ve toplumun genelinde söylem düzeyinde büyük bir değişiklik var. Ben biraz önce İsrail yanlısı büyük bir çoğunluk var derken seçilmiş siyasetçileri kastetmiştim. Çünkü onların büyük çoğunluğu AIPAC gibi lobi gruplarından para alıyorlar. Fakat genel kamuoyunda görüldü ki önceki yılın Ekim ayına kadar geri giden anketlerde çoğunluk ateşkes istiyordu. Ve şu anki anketler toplumun çoğunluğunun İsrail'e bomba gönderilmesini istemediğini gösteriyor. Bu anketler kilit önemdeki değişken eyaletlerde de yapılmış olması açısından da önemli... Ki bu da demokratların seçimleri kazanacaklarsa bu eyaletleri kazanması gerektiğini gösteriyor. Bu da bize ister Kamala Harris'e bulabileceği yeni bir ahlaki güç vermesi açısından, isterse de pratik veya politik amaçlar açısından olsun bir değişim olabileceğine dair biraz olsun umut veriyor. Tay, bir soru soruma izin verirsen lütfen. Bu üç maymun durumlarını nasıl değerlendiriyorsun? Görme kötüyü, duyma kötüyü, söyleme kötüyü. Tüm dünyada her yerde böyle bir durum var gibi. Özellikle Gazze'de jenosida durumlar konusunda ama küresel ısınma, iklim değişikliği de dahil hemen her önemli konuda bu var. Şunu söyleyebilirim ki Kongo'da ya da Senatodaki insanların çoğu, kişilerin çoğun, tamamı değil ama çoğun, biraz olsun zekaya sahiptir. Ve bu zekayla gerçeği bilebiliyorlar. Gerçi bunu kabul etmeyi reddediyorlar. Çünkü gerçek onların çıkarına değildir. Amerika birçok şey yapar. Aslında çıkarına değildir ama öyle olduğunu söyler. Bu onların ştikleridir. Ben buna ştik diyorum. Çünkü onlar oyun oynuyorlar. Ah orada neler olduğunu bilmiyoruz. Ölüm ve yıkımlar içinde düşünüyorsunuz e, Hamas'a rehineleri bırakmasını söyleyin, halkı doyurur. Bu bir saçmalık ve bunun saçma olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Böyle şeyler söylüyorlar çünkü tarihin yanlış tarafında olduklarının farkında var. Onlar umuyorlar ki her şeyin üstü örtülsün ve herkes unutsun. Gazze'ye yönelik son 10 saldırıda olduğu gibi ama unutulmayacak. Bu sefer unutulmayacak. Biz bu mücadeleyi Filistin özgür olana kadar sürdüreceğiz. Peki ya medya tamamen olmasa da? ezici çoğunlukla sessizler bu konuda. Ne diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri medyasının ve Özgür Basın'da görüyorsunuz. CNN, Fox News ve MSNBC, CNN, News ve MSNBC hepsinde aynı anlatı var. Aynı videoları döndürüyorlar. Aynı uzmanlar da konuşuyorlar ve aralarında Filistinliler yok bu uzmanların. Uzmanlar var. Oysa başka uzmanlar da olmalıydı. Filistinliler de olmalıydı televizyonda. Filistinli konuşması için yayına çıkarmalılar ama yapmayacaklar bunu. Aynı Demokratik Parti Ulusal Kongre'sinde hiçbir Filistinli sesin olmaması gibi. Geçen gün gece sokaklardaydık. Chicago'da dondurucu soğukta kararsızlar an committee hareketinin de söz almasını talep ettik. Yüzlerce, binlerce, yüz binlerce insan eğer Filistin'e yardım etmek için ne yapacağını açıklamazsa Demokrat Parti'ye oy vermeyecek. Bu soykırımı sonlandırmak, İsrail'i silahsızlandırmak ki bu süper suçları işlemeye devam edemesin ve umut ediyorum ki onları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir daha korumak zorunda kalmayacağı bir yere koymak için açıklama yapsınlar. Bunu talep ediyor hareket. İsrail izole edilmeli ve uluslararası onlara uygun hareket etmek için zor da bırakılmalı. Şu anda o bir yasa dışı devlet her türlü vahşeti yapan bir haydut devlet, Her türlü cezasızlık ve dokunulmazlığa sahip durumda. Son bir soru belki, Filistin'e özgürlük derken ne demek istiyorsunuz? Çünkü bazen İsrail yanlısı gruplar bunun antisemitik olduğunu, e, nehirden denize demenin de antisemitik olduğunu söylüyorlar. Bunun hakkında ne demek istersiniz? We say free Palestine. Means will we willen gelijke rechten, Philistini kwaliteiten, We willen dat ze gelijk worden behandeld als burgers. We willen dat ze gelijk worden behandeld als burgers. We willen dat ze gelijk worden behandeld als We willen dat ze gelijk worden behandeld als We ik was şunu eklemek istiyorum, sorunuza dair. Geçen gün Chicago'da, sokakta, hier herkesin gelmesini bekle, bekliyordum. Ve Ik heb özgürlük yazan het vardı. gewerkt. genç kadın bana yaklaştı ve dönüp, Ik heb het Ik het school gewerkt. Ik heb Arkis in de, 'tüm gücünü ve parasını borçlu olduğu ve ona benim paramla destek olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve sen İsrail e özgürlük mi istiyorsun? Baksan. Chicago sokaklarında istediğin gibi koşabilirsin, özgürsün. Ama bir Filistinli sadece bulunduğu yerde kalabilir. Yani bu bal gibi körlük. Onlar gerçeği biliyorlar ama gerçeği görmek istemiyorlar. Son bir küçük soru, özgürlük filosunun akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Özgürlük filosu çok sayıda engelle karşılaştı. Bir ülkenin bayrağını gemiye vermemesinden, gemilerin denize açılmasına izin verilmemesi konusunda hükümetlere baskı yapılmasına, mekanik sorunlardan doğru gemi tayfasını bulamamasına kadar bir sürü ciddi zorluk çıkarıldı. Ama henüz her şey bitmedi. Umuyoruz ki Gazze'ye doğru denize açılabileceğiz. Ve bu gemiler 2008'den beri Gazze için denizlerde ve durmayacaklar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Medya Benjamin ve Tai Berry ile yaptığımız kısa özlü bir konuşmayı nihayet yayınlama fırsatı oldu. Özellikle de bu özgürlük filosunun akıbeti konusunda yeniden tartışmalar devam ettiği bir sırada biz de bu konuyu yakından izleyen ve takip eden aktivistlerle konuşma fırsatı bulduk. Hem Beyaz Evin önünde hem Amerika'da, Chicago'da her tarafta hem de dünyanın her tarafında da mücadele veren e, Code Pink'i de kuran e, Amerikalı bir siyasi aktivist olan Medya Benjamin'le Irak işgali sırasında Irak Dünya Mahkemesi e, canlı yayınları sırasında da beraber olmuştuk. Bunca yıl sonra bir kez daha onlarla konuşma fırsatı bulduk. Ty de onun gibi Partneri Ty Berry de onun gibi bir aktivist olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bunu sürdürüyorlar. Bu mücadeleyi çok ciddi bir tarihi bir fırtına içindeyiz. Bakalım nereye doğru gidecek diyelim. E bu 2008 yılından beri yoldayız demişti ee, Ty Berry. Ee, özgürlük filosu için 2008 yılından sonra 2010'da e, az evvel de bahsettiğimiz Mar -ma, Mavi Marmara e, olayı katliamı Aslında İsrail tarafından yapılan e, katliam gerçekleşti Ondan beri her yıl devam ediyor ee, Özgürlük filosunun e, seyahati e, her yıl tekrar e, her yıl olmasa da çeşitli aralıklarla Gazze'ye bir kez daha ulaşmaya çalışıyor Ve bu ablukayı E, kırmaya çalışıyor. Özgürlük filosu. En son Palestine Chronicle sitesinde e, Yusuf Samur ve Rama Hamida. E, i̇kisi de bu Handala isimli küçük özgürlük filosunun küçük gemisinin e, Kuzey Avrupa'dan başlayıp İspanya, Portekiz, Fransa, Korsika, Sicilya Malta'yı ziyaret edip en son İtalya'da e, limana bağlanan geminin e, yolcuları onlarla onların yaptığı açıklamadan e, aslında Açıklamaya yer vermişler e, gemi bağlandıktan sonra e, çeşitli ülkelere gidip konuşmalar e, yapıyorlar e, ve Yusuf ve Rama e, en son Yeni Zelanda'da e, bir e, konuşma yapmışlar oradaki konuşmalarının tam metni Palestine Chronicle sitesinde e, yer alıyor e, ben Filistinli olmayı seçtim diyor örneğin e, Yusuf e, bu konuşmasında. Bu mücadeleye omuz vermek için yola çıktığından bahsetmiş İstanbul'da işte iki tane geminin bir tanesi yolcu bir tanesi ise kargo gemisi içerisinde 5000 tonluk gıda ve sağlık malzemesi taşıyor bunların alıkonduğundan bahsediyor Handala isimli küçük gemi ise Norveçli bir balık balıkçı gemisi aslında. 17 kadar yolcu alabiliyormuş biraz daha sembolik üzerine sanatsal işte zeytin ağacı gibi şeyler de çiziyorlar biraz Filistin ve Gazze'yi de simgeleyen simgeler sanat eserleri var üzerinde yani çizimleri var üzerinde onunla dolaşarak bu meseleyi konuşuyorlardı evet yani 2010'daki bu tek kelimeyle facia denebilecek olay bu özgürlük filosu diye 6 gemi yola çıkmıştı ve yardım için uluslararası sularda ama İsrail tarafından ele geçirildi bir skandal niteliğinde ee, mavi MV mavi marmara ise 800 yolcusu ve komorlar komor adaları bandralı 10 yolcusu komorlar bandralı ve 800 yolcusu bulunan mavi marmaraya İsrail'i komandolar şey yaptı, çıkarma yaptı bir çeşit. Ona direnenler de oldu. 10 yolcu öldürüldü saldırıda. E, öldü. 10 İsrail Savunma Kuvvetleri komandosu ve yaklaşık aktivist de yaralandı diye de bir nota rastlıyorum bu şeyde. Ee, çok büyük bir Wikipedia'dan bakıldığı zaman yani olay gemilerde bulunan insani yardım kuruluşu üyelerinin onun öldürülmesi bir kısmının yaralanması ve gemilerin gemi, bütün gemilerin mavi marmara değil sadece yolcularıyla birlikte rehin alınması şeklinde gerçekleşen çok büyük bir uluslararası e, hukukun karamparça edildiği olaylardan bir tanesiydi. 31 Mayıs 2010'da sabah karşı 4.30'da e, oldu. 10 aktivist öldürüldü. 50 yaralı 60 aktivist. 50 ile 60 yaş, arasında sayısında aktiviste e, şey yaptı, e, yaralandı. Ve Gazze yağı ablukasıyla ilgili İşte bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Uluslararası Hukuku tarumar ettiği bir hadiseydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan da bana mı sordular şeklinde bir savunma geliştirmişti çıkarken. Evet. Halbuki desteklemişti daha önce. Sonradan da Türkiye bu olay üzerine İsrail ile ilişkilerini sona erdirmiş ve ilişkilerin tekrar normalleşebilmesi için 3 şart koymuştu. İsrail'in yaşanan olay üzerine özür dilemesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve İsrail'in Gazze ablukasını sona erdirmesi. Bunlardan bir tanesi oldu olaydan 3 yıl sonra. 3 yıl sonra Türkiye'den resmen özür dilemişti. Saldırıda hayatını kaybeden ailelere de tazminat ödemeyi kabul etmişti. Olaydan yaklaşık 6,5 yıl sonra da İsrail 20 milyon dolar tazminat ödemişti ama 3. şartta gelince Gazze abukasını sona erdirdi mi? Yok onu yapmadı. Sonucu da biliyoruz işte sonuçlarını. Evet. Böyle bir şeydi. Bediye Benjamin ve Ty, Ty Berry Ty ile beraber adını getiremedim ve evet. Yaptığımız söyleşi küçük ama etkileyici söyleşiyi de bu vesileyle tekrar gündeme getirmiş olduk. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Seyfettin Gürsel bu hafta yok. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete elemanları döndüler yayına bugün biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Seyfettin görsel yok ve saat 9.02'de biz tekrar konuşmaya devam ediyoruz evet İsrail'in başarılı bir şekilde İran'ı da savaşa sokmaya provoke ettiği diye de ilginç bir söyleşi de Polikronio tarafından CJ Polikronio tarafından gerçekleştirilmiş Common Dreams'de vardı ve yani Lübnan konusunda uzman olan Mireille Rebeiz diyor ki yani Lübnan'ın ikinci bir Gazze'ye dönmeyeceğini ümit ediyorum ama şu anda Lübnan kendisini büyük bir fırtınanın ortasında bir yerde buluyor demiş durumda evet e, az evvel TRT World'un e, bundan Bir, bir, buçuk kadar, bir, bir buçuk ay kadar önce e, yayınla daha, daha doğrusu ga, e, ilk sunumunu yaptı. Şimdi ise e, YouTube ve çeşitli kanallarda herkesin girip seyredebileceği kutsal işgal belgeselinin sırasında yaptığımız bir söyleşiyi e, hemen öncesinde yaptığımız söyleşiye yer vermiştik. E, 7 Ekim saldırılarından bu yana artık birinci yılı dolmak üzere ve 5 Ekim'de dünyanın dört bir yanında e, Filistin'e özgürlük eylemleri gerçekleşecek. 7 Ekim'den bu yana çok sayıda benzer belgeseller yapıldı. İsrail'in şiddetini anlatan insan, insan hakları ihlallerini anlatan, savaşın korkunçluğunu anlatan belgeselleri yaptı. Bir kısmını biz de burada duyurduk. Yeni bir tanesi yoldaymış. El Cezire'nin e, araştırma birimi yeni bir e, belgesel yaptılar. E, sosyal medyadan bir dakikalık bir fragmanını da e, duyurdular. Yakında bu Gazze'de. 7 Ekim'den sonra İsrail'in işlediği savaş suçlarını gösteren bir e, belgesel e, yayınlayacaklarmış. E, burada bizzat İsrail askerlerinin kendi çekimlerinden yola çıkarak evet, yapmışlar. İşte çok son derece ilginç evet. bir şey. Yani. Çünkü Biz, hem, onlar videoları yayınlamışlar dünyada. Tabi tabi kendi sosyal medyalarından da yayınlıyorlar. E, ya da işte <gülüyor> Üniformalarında var ya da zaten e, cep telefonu taşımaları serbest. ...dans eden askerler yani birazcık... E, ...fragmanlara baktığımda ...katliamlar yaşanırken dans eden... ...ya da bomba, bombardıman sırasında... ...yapılan konuşmalar... ...hepsini yok edeceğiz... E, ...şekli yapılan konuşmalardan oluşan... ...böyle bir bir saatlik belgesel yakında... E, ...El Cezira tarafından... E, ...yayınlanacak diyor Middle East Monitor. Evet, ben de şeyi ekleyeyim buna yani... ...Gideon Levy'nin... ...Haretz gazetesi yazarı... ...tarihçi yazar... ...yani... Tarihçiliği daha sonra geliştirmiş oldu. Son kitabında da işte The Killing of Gaza diye Gazze'nin öldürülmesi katli diye bir kitap da yazmıştı. İsrail'in önde gelen gazetecilerinden biri. İsrail'in bu son durumda biraz önce senin de sözünü ettiğin gibi Özdeş ruhunu kaybettiği, bütün insanlığını kaybettiğini ve empati duygusunun diğer kemlilik diye bir şey kalmadığını ve bunun da çok ürkütücü bir durum olduğunu Chris Hedges'in kendisiyle yaptığı etraflı mülakatta onu da belki çevir, çevirisini yayınlamamız mümkün olabilir açık radyo sitesinde, o web sitesinde çok net olarak büyük bir spiritüel Kayıp içinde olduğunu söylüyor. Yalnız İsrail böyle bütün empati duygusunu kaybetti ve ölümlerin üzerine şakır şakır işte habercilerde, de, bir şampanya patlatırlarken buna tipik bir empatisizlik durumu yani diğer kent kendini başka bir varlığın yerine koyma duygusunu tamamen yitirdiğini de söylüyordu. Gidiyor Levi. Evet, şey. Buna dair aslında bir haberde de 12 yaşındaki İsrail vatandaşı bir Arap kız çocuğunun başına gelenler Zilberman ortaokulunda okuyormuş kendisi ve işte bu Gazze savaşları sebebiyle bir tartışma çıktığında Arkadaşlarıyla aynı sınıftayken Gazze'de de çocuklar var demiş Sadece bu kadar söylemiş bunun üzerine okuldan atılmış Gazetede de çocuklar var dediği için daha sonra açılan davalar sonucunda tekrar okula geri geri gelebileceği söylenmiş. Ama akranları yani yine 12 yaşındaki diğer çocuklardan İsrailli çocuklardan bahsediyoruz. Arapları okulda istemiyoruz diye sloganlar atarak eylemler düzenlemişler. Ve ailede ne yapacağını bilemez durumda olduğuna dair Middle East'da bir haber vardı. Evet Nadal Rappaport'un haberi yani Araplar bizim okulda olmaz diyorlar. Çok ağır bir ruhani durumla karşı karşıya olduğumuz şüphe götürmez yani. Çok ayrıntılı bir yazıydı ama ona bu kadar şey yapabiliriz. Bir de demin Palestine Chronicle'dan bahsediyorduk. Önemli bir mecra o. Onun en büyük katkıda bulunan kişi yerinden Vafa Aludaini de genç bir gazeteci tabi 2018'de girmiş. O da öldürülmüş. Onun arkasından da Vafa Aludaini'yi de hatırlıyoruz diye Romana Rubio editörlerinden bu Palestine Chronicle'ın seni Yani tam bir melekti o diyor. Ama anlaşılıyor ki bazı meleklerin kanatları yok. Seni çok özleyeceğiz Vafa. Şimdiden başladım bile diye. Yeni öğrenmişler yani. Yani hem çok cesurdu hem de esin kaynağıydı her zaman herkese. Zaten ilk geldiğinde de ilk yazısından biri şey olmuş. Sniper'a Yani keskin nişancıya bakıyordum beni vurduğu zaman diye. Yani evet, ilk, ilk yazısı bu. İlk yazısı bu. Yani bir alt başlığı da yazının büyük geri dönüş, yürüyüşünde bir yaralı bir annenin hikayesi diye kendi hikayesini anlatmış. E çok acayip yani bir durum. Evet Dünya ne de devam edelim. Sonra da biraz Türkiye'ye döneriz. Tabii bir yandan dünyanın dört bir yanında aşırı sağın yükselişinden söz ediyoruz. En son Avusturya seçimlerini kendisine özgürlük partisi diyen aşırı sağcı parti kökeni SS subaylarına dayanan parti kazanmıştı. Ama bir, çok ilginç başka bir olay İsveç'te Aşırı sağcı bir diğer partinin desteklediği yeni bir e, yasa tasarısı gündemde. Bu herhalde İsveç gibi sosyal demokrasinin merkezi olarak bilinen e, bir yerde hiç aklımızın ucundan geçmeyecek e, bir gelişme olurdu. E, İsveç demokratları yani oranın nazi partisi kökenli partisi ikinci büyük parti olmuştu. E, dilenciliği yasaklamak üzerine bir... E, Araştırma başlatacaklarını parlamentoda duyurdu. <gülüyor> 9 aylık bir çalışma başlatılacakmış. Ee, İsveç Demokratlarının desteklediği koalisyon hükümeti tasarı kapsamında dile, dilenciliğin yasaklanmasını <gülüyor> öngörüyormuş. Ee, dilenciliğin yasaklanacak olmasının sebebi çok ilginç. Ee, şöyle söylüyor e, aşırı sağcı e, parti Avrupa Birliği ülkelerinden. İnsanların İsveç'e dilenmeye geldiğini öne sürüyormuş. İsveç'in bu konuda Avrupa'nın vicdanı olarak davranamayacağını savunmuşlar. 2010'dan beri dilencilerin sayısının arttığını, bunun da suç oranlarını yükselttiğini ileri sürmüş. Bu İsveç Demokratları Partisi'nin sözcüsü bu Bu iyi ve kesinlikle gerekli bir adım diyorlar. İnsanların mağazalarımızın önünde dilenmek için Avrupa'nın yarısını katledip gelmeleri makul değil <gülüyor> denmiş. E, kendisine karşı çıkan kurumlardan bir tanesi Hristiyan Hayır Kurumu Stockholm Stats Mission Mihion herhalde yayınladığı hmm. açıklamada hükümetin planlarını eleştirerek şöyle e, yanıt vermiş. Dilenciliği yasaklamak ya da dilenmek için izin almak zorunda olmak yoksulluğu yasaklamaya yönelik beyhuda bir çabayla sorunu başka yönde sorunu başka yöne kaydırmak anlamına gelir. Bunun yerine yardıma ihtiyaç duyan toplulukların durumu yoksulluğa ve ayrımcılığa yönelik yapısal çalışmalarla azaltılabilir demişler. Evet ama aynı <gülüyor> fikirde değiller herhalde yani öneriyi veren getiren Lindberg Bu gayet kesinlikle gerekli bir adım. İnsanların mağazalarımızın önünde dilenmek için Avrupa'nın yarısını kadedip gelmeleri makul değil demiş. Yani akla, akla davet ediyor aklın yoluna. Hakikaten yani nefes kesici şeyler peş peşe gerçekleşiyor yani dil kuvvetin emrinde. İktidarın emrinde bir de dil var. Böyle kelimelerin seçilip toplumu şekillendirmek üzere götürülmesi çok yeni bir olay değil ama çok çarpıcı örnekleri peş peşe geliyor hakkında yani. Dilenci yoksulluğu da yasak. Avrupalı dilenci. Göçmenlere bağlamamışlar ilginç bir şekilde. Aslında bu İsveç Demokratları denilen partinin e, ana... E, Propagandası göçmen karşıtlığına e, odaklanıyordu. Bu sefer bağlamışlar Avrupalı dilenciler. <gülüyor> diğer ülkelerden gelip bizim ülkemizde dileniyorlar. Yoksa İsveç'te yoksulluk falan filan yok öyle şeyler demişler yani. Bu <gülüyor> De diyecekler. Evet. Peki. Ee, bu tuhaflıklar böyle e, gidiyor. Türkiye'deki bazı şeylere Ha bu arada bir de yeni NATO Genel Sekreterinden gelen övgüye ne diyorsun? <gülüyor> Trump övgüsü. Aşırı evet. sağ demişken diyorsunuz Oradan Aşırı devam sademiş. edelim. Diğer mi ki... haberimiz var. Or evet, o zaman öyle gidelim. Onları da onları da evet ele alalım. Yani NATO Genel Sekreterliği görevine yeni geldi Mark Rutte. Tanıdık bir isim. Eski e, Hollanda'nın eski başbakanlarından kendisi. Brüksel'de Jens Stoltenberg'den görevi devraldı Mark Rutte. Ve ilk basın toplantısında hayret verici bir açıklama yapmış Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden endişeli olmadığını hatta baya çalışmaya hazır oldun. <gülüyor> yani, Trump'la 4 yıl boyunca çalıştım diyor Rutte bizi savunma konusunda harcama yapmaya zorlayan bizzat oydu. yani Zorlama burada iyi anlamda kullanıyor kendisi. Kelimelerin çift yönlü kullanımının bir başka örneği de o. Politikacılar özellikle de böyle askeri örgütlerin başındakiler falan son derece etkili kullanmaya dili başladılar yani. Bizi savunma konusunda harcama yapmaya zorladı diyor. Ne kadar iyi. Ve bunu başardı da zira onun Göreğe geldiği dönemden çok daha yüksek bir harcama düzeyindeyiz demiş yaşasın. NATO'da minlerine biz, göre... Biz dediği Avrupa bu arada. NATO değil mi? Evet. Yani, e, evet, yani NATO'nun kendi bütçesi yok. Trump geldiğinden beri şunu söylüyor. Biz Avrupa'yı korumak durumunda değiliz. Herkes yani aslında NATO üyesi olan her ülkenin %2 gibi bir askeri harcama yapması e, gerekirken yapmıyorlar diye Trump e, e, yakarıyordu aslında. Biz koruyoruz bütün dünyayı. NATO'nun ağırlıklı olarak bütçesi bizden çıkıyor. Her ülke üzerine düşeni yapsın %2'nin üzerine çıkarsın harcamaları diyordu. Bu basınç sonucu Almanya dahil olmak üzere birçok ülke askeri harcamalarını artırmıştı. Ona e, atıfta bulunuyor. Evet çok bizi harcama yapmaya zorlayan oydu <gülüyor> demiş. Bu sayede NATO'yu şimdi artıçısı daha fazla Trump diyor. <gülüyor> ee, diyecek bir şey yok, geçelim. Böyle <gülüyor> arkadan Fransa'ya geçelim o zaman, değil mi? E, Fransa'da o? da bir dava var. Marine Le Pen oranın yine Nazi kökenli partisi e, Fransa'daki ulusal birliğin lideri konumunda şu anda. E, Marine Le Pen bir yolsuzluk davasından e, yargılanıyor. Ancak Tam da bu e, dava sürecinde ilginç bir video ortaya çıktı. Babasına dair Jean-Marie Le Pen çok daha keskin net bir e, nazi Jean-Marie Le Pen e, kızı partinin liderliğine geçtikten sonra Marine Le Pen parti liderliğine geçtikten sonra babasını partiden atmıştı. E, daha aşırı e, yönleri var e, diyerek babası aşırı yönlerini hiç de tırpanlamamış anladığımız kadarıyla bir video e, yayınlandı. E, Fransa'da da gündem olmuş durumda. Eee Jean-Marie Le Pen kendi evinde Match Retour her herhalde bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum. Eee bir rock grubu e, ile şarkı söylerken e, görünüyor. Videoda grup üyelerinden birisinin Hitler gençliğini yücelten bir de tişört giydiği görülüyor. Adı da Retour'sa zaten geri dönüş. Yani Nazelyar'ın geri dönüşünü ima ediyor olması muhtemel. Ben bilmiyordum ama tahminde bulunuyorum yani. Evet ben de bilemiyorum. Yani bu İngilizce bir isim galiba ama neyse Match Retour, retour herhalde bu grup. Yani. Evet 1980'lerde İngiltere'nin aşırı sağcı müzik atmosferinde ortaya çıkmış ve Blood and Honor olarak bilinen Yani kan ve onur olarak bilinen evet. uluslararası bir neonazi ağına bağlı olduğu biliniyormuş. Üyeleri Avrupa ırklarının hayatta kalmasını sağlamak için şiddet eylemleri çağrısında bulunuyorlarmış. Ve böyle şen şakrak gibi oynaya Jean-Marie Lopin'le video yayınlamışlar. Ama e, Marine Lopin... E, ne yapmış? E, dava açmış bu gruba. Babalarını aşağıladıkları için, babasını aşağıladıkları için. Babasının zayıflığından ve sözde bunamasından faydalan yani, faydalandıklarını iddia etmiş grubun. 96 e, yaşında galiba. Ja ja evet var. öyle yazıyor. Evet mülün efendim. E, şey de ilginç yani. Tabi bu da tamamen kişisel bir yorum olacak ama maç rötür ismi de rövanş maçı diye de yorumlanabilir belki. Evet, o da olabilir. nazizmin rövanşı almayı mı kastediyorlar bilmiyorum. Yani çok ilginç bir kültür bu neo neonazi kültürü. <Gülüyor> evet peki oradan da artık Türkiye'ye geçelim. Yani sen demin İsveç'teki şeyleri konuşurken Büyük bir çöküş var yani e, toplumsal çürümeden de bahsetmek mümkün olabilir yani İsveç'in Avrupa'nın vicdanı biz olamayız diye dilenciliği yoksulluğu yasaklama planı tartışılırken Türkiye'ye de bir geçiş yapalım ve mesela evet, aslında aşırı sağ partilerin devam ederken tam da Türkiye'yi buradan geçebiliriz. Evet yani bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Narin Güran cinayeti ki hala sonuçlandırılmadı. Araştırma devam ediyor. Ne kadar oldu hatırlamıyorum ama ay ay geçti herhalde. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayeti hala araştırılıyor vesaire. Ama bu cinayetin araştırılması önerisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedilmiş. Öneriye dair konuşma yapan kürsüde, meclis kürsüsünde Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi milletvekili Sezgin Tanrı Kulu'da bu cinayet çocuklarımızın güvensizliğini ve adalet sisteminin yetersizliğini gözler önüne seriyor demiş. Cinayetle birlikte toplumun nasıl çürüdüğünü gördük diyor. Yani bir çocuğun kaybolup öldürülmesinin toplumda büyük bir güvensizlik yarattığını da vurgulamış. Diyarbakır milletvekili olarak bir Diyarbakırlı olarak bu parlamentonun bir üyesi olarak son derece üzgünüm. Hatta üzgünden öte kız, hem kızgınım hem de öfkeliyim. Yani ilimizde canice bir cinayetin gerçekleşmiş olmasından ve bu cinayet soruşturmasından, sessizlikten yani vicdanın önüne başka değerlerin geçmiş olmasından, adaletin önüne başka değerlerin geçmiş olmasından ve bu toplumun bu kadar çok çürümesinden, Rahatsızım gerçekten diyor. Kendimi nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum. Bu cinayetin işleniş biçimi olarak da nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diye. Ve asıl mesele yani konuşulamayan mesele bizim burada konuşmamız gereken mesele. Bu cinayetle birlikte hem bir toplumun nasıl çürüdüğünü gördük. Hem de çocuklarımızın nasıl güvensiz olduğunu, adalet mekanizmasının, güvenlik mekanizmasının işlemediğini gördük. Ve topluma Nari'nin şahsında büyük bir güvensizlik yaydık. Nedir o güvensizlik? 8 yaşında bir kız çocuğu Diyarbakır'ın hemen dibinde anliyosu sayılacak bir köyde daha çok aile mensuplarının yaşadığı bir yerleşim yerinde kayboluyor. Akıbeti hakkında 18 gün bir bilgi alamıyoruz, ulaşamıyoruz. Hiç kimseden bir beyan alamıyoruz. Ve 18 gün sonra bunun cenazesi sonuçta Bir buçuk kilometre ötede hepimizin aşağı yukarı tahmin ettiği bir dere yatağında su birikintisi içinde özel olarak gömülmüş olarak bulunuyor. Yani bakın bir çocuğun cesedine 18 gün boyunca ulaşamayan devlet nasıl olur değerli arkadaşlar nasıl olur güvenlik mekanizması nasıl olur diyor. Bu köy Diyarbakır'ın dibinde bu kadar çok organize kötülüğün birlikte olduğu bir cinayet olamaz ve güvenlik güçleriyle iç içe olan Güvenlik nedeniyle iç içe olan bir köyden istihbari olarak da güvenlik olarak da bir bilgi alamıyorsunuz. Bunun üzerine gidemiyorsunuz. Tümüne izin veriyorsunuz. Cinayetin hala aydınlatılamaması bir utançtır." diyorlar. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da aynı şekilde söylemiş. Dem Parti Mardin Milletvekili Beltan Güneş altında Cinayetin faili meçhul zincirinin bir halkası olduğunu söylemiş. 41 gün geçmiş üzerinde dün itibariyle ve hala daha failler bulunamadı. Tıpkı 41 yıldır bulunamayan faili meçhul cinayetler gibi diyorlar. Evet bir çürüme durumunun şeyleri gösteriliyor doğrusu. Aynı şekilde Sinan Ateş cinayetinin de davasında da karar açıklandı ama Pek tatmin edici olmadı anladığım kadarıyla değil mi? Evet. E, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Dün tetikçi Eray Özyağcı'ya tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet e, hap, hapis cezası veriliyor. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep. Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediliyor. E, cinayetin ardından eski ülke ocakları başkanı ve dönemin Mersin MH, Mersin Milletvekili MHP'li olacak Kılavuz'un evinde gözaltına alınan. <gülüyor> Bu arada böyle cümle böyle geldiğinde sanki MHP'li milletvekili yönelik bir ceza varmış gibi olmuş. Öyle değil. Onun evinde gözaltına alınan azmettirici Tolga Han Demirbaş tasarlayarak kasten öldürmeyi azmettirme. Şundan ağırlaştırılmış müebbet hap hapse mahkum edilmiş. Olcay Kılavuz'a ne olduğuna baktım ısrarla ama o, o galiba olaylarda bile geçmiyor herhalde. Evinden azmettirici yasaklanmış. Evinde bulunan kişine müebbet hapis cezası verilmiş. Ama milletvekili Olcay Kılavuz hakkında bir şey yok anladığım kadarıyla e, buradaki haberden. Bu da ilginç. E, Özyağcı'nın cinayet yerine götürüldüğü motosikleti kullanan kişi Vedat Balkaya'ya tasarlayarak... Yine kasten öldürmeden e, Ağırlaştırılmış mü, müebbet verilmiş ve Bu şekilde 5 kişiye <gülüyor> Müebbet hapis cezası Verilmiş durumda Ama örtü, ö, Davanın üzeyinin örtüldüğünü söylüyor Sinan evet, Ateş'in e, ailesi Asıl önemli olan o tabi evet, Çünkü bir dosyadan da Bahsediyorlar Sinan Eteş'in e, Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdiği Öldürülmeden hemen önce Böyle bir dosya verdiği Ee, onun içerisinde isimlerin yer aldığından e, söz ediliyor. Anne Saniye Ateş e, Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik e, açıklamalarına e, tepki e, göstermiş. E, çünkü Anne Saniye Ateş bazı isimlerin e, MHP içerisindeki isimlerin e, oğlunu öldürdüğünü ve Devlet Bahçeli'nin de haberi olduğunu söylüyor. Onun haberi olmadan hiçbir şey Ee, hiçbir şey yapılamaz e, parti içerisinde diye bir açıklaması var Zaten bu açıklamalarından dolayı da Bahçel hem çok dün sert açıklamalarda bulunmuştu Anne Saniye Ateş'e karşı ayrıca e, Sinan Ateş'in annesi ve ablası hakkında da MHP suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Ne suç duyurusu yani ne suçu işlemiş oluyor MHP'yi işin içine karıştırıyorlar e, diye Sözlerinden dolayı çünkü halk tv'de anne saniye ateş şöyle söylüyor benim oğlumun katilleri MHP'de isimler vermiş ee, arka arkaya isimler sıralıyor bunlar benim oğlumun katili bunlar öldürdü benim oğlumu diyor benim oğlumun katillerini Devlet Bahçeli söylesin Devlet Bahçeli'den habersiz o camiada eğer bir nefes alınıyorsa istedikleri her cezaya razıyım ee, demiş yani bilgisi vardı demeye getiriyor bu sözler üzerine de e, MHP Suç duyurusunda bulunmuş. Evet. Bir de şeye geri dönüş yapacak olursak yani Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir yazıda Narin Güran cinayeti soruşturmasından analizini yapan bir eski emniyet müdürü Osman Öztürk'e bütün söylediklerine yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi'nden Rengin Temoçin. Ve Öztürk diyor ki Köy halkının da soruşturmanın her anında kollukla birlikte hareket etmesinin olayın hem gizliliği hem de kapsamı açısından olayı tehlikeye düşürdüğünü de söylemiş. Çok daha da bulanık bir durum haline getiriyor. Dikkat ve özen yok diyorlar. Gerçekler ne zaman nasıl ortaya çıkacak belli değil yani. Öyle bir durumdan da bahsetmek gerekiyor. Evet, bunun dışında bir de Ankara girişinde engellenen madencilerin haberine verelim değil mi? Türkiye haberlerini verirken artı gerçekte Müzeyyen Yücel'in haberi polis tarafından engellenmiş Fernas madencilik işçilerine muhalefet partisi temsilcilerinin girişimleriyle yol açılabilmiş işçiler meclise baretsiz, yeleksiz ve yalın ayak girmek zorunda kalmışlar. E, yürüyüş gerçekleştirmişlerdi evet. Manisa'nın Soma ilçesindeki e, AKP Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas gruba ait maden işletmesinde sendikalaştıkları için 6 işçinin işten çıkarılmasına karşı başlayan bir mücadeleden söz ediyoruz. Yürümeye başladılar Ankara'ya geldiklerinde ise polis barikatlarıyla engellendiler e, daha sonra işçiler işte çeşitli milletvekillerinin de devreye girmesiyle Meclise gitmeyi başardı. Baretsiz, yeleksiz ve yalın ayak girdiler deniyor. Müzeyyen Yüce'nin haberinde. Hayati tehlike arz eden çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı bir ayı aşkın süredir eylem yapan işçiler Soma'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün 7. gününde Ankara'ya ulaşmış ve en son meclise yürümüş durumdalar. Orada da meclise baretsiz, yeleksiz ve yalın ayak gireceklerini belirtmiş Demir Aş kim olduğunu şu anda çıkaramadım. Ne kadar savunmasız olduğumuzu görsünler diyor. Maden işçisi anladığım kadarıyla. Bir canımızdan başka bir şey götürmüyoruz yanımızda. Sadece Ferhat Nasır olduğu ile görüşmek istiyoruz. Erdinç Demirtaş olacak orada ufak bir harf hatası olmuş. Ev meclise ziyaretçi olarak tüm madenciler gireceğiz. Umarım güzel bir sonuç alırız diyor. Evet onu da takip ediyoruz. Ölmeden sesimiz duyulsun istiyoruz diyorlar. Yani işçilerden Eyüp Can da öyle demiş. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Türk İş'ten de e, emek buluşması mitingi 20 Ekim'de Ankara'da olacakmış. Genel Başkanı Ergün Atalay sendika hayatından bahsediyoruz. Çalışma hayatındaki sorunları dile getirmek amacıyla bir miting yapacağız. Bütün çalışanların ve emeklilerin katılımıyla diye. Böyle şimdiye kadar bu kadar zorlu bir tablo görmedik diyor Türk işte. Peki şimdi bir ara verelim ve sonra devam edelim. Açık, Açık gaste.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 Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa e, ne konuşuyormuş bakalım? Avrupa ne konuşuyor? Tabii e, tüm dünya gibi bir yandan gözler Orta Doğu'da, e, İsrail'in Lübnan'a saldırısı, sonra İran'ın attığı füzeler. E, ama şunu söyleyelim, yani buna çok fazla girmeyeceğim. E, ama şunu söylemeliyim, e, yani Gazze'de olan e, tutumun e, İsrail ile ilişkin olarak tutumun, e, Lübnan üzerinden de İsraili destekleyici yorumların Avrupa medyasının neredeyse her yanını sarmış olduğunu söyleyebiliriz. Gazze'de yine insani açıdan bir takım bakışlar vardı. Ama şimdi işte Hizbullah terörist bir örgüt ve İsrail'in bu ona saldırısında sonuna kadar onun yanında durmalıyız. Ateşkes için henüz çok erken. İşte Hizbullah'ın elinde şu kadar füze var bu füzeleri niye kullanacak? Tabii ki İsrail'i yok etmek için şeklinde benim e, özetleyebileceğim e, yorumlar var. E, bir yandan e, şeye, Orta Ortadoğu'ya bakış böyle. Ee, öte yandan ben bugün asıl e, biraz daha hani şimdi geride kalmış olan Ukrayna'ya dair e, bir şeyler e, söylemek istiyorum. Tabii ki Ukrayna meselesinde çok daha farklı bir tutum izliyor genel olarak Avrupa medyası. Hani orada insani bilançolara da bakıyor ve ayrıca hani Ukrayna savaşı bizim savaşımız özgürlük savaşımız e, diye bakıyor. Ee, Ukrayna ile ilgili son haftalarda olan gelişmeler. Zelenskiy Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapıldığı sırada geçen hafta e, Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Orada adına Zafer Planı dediği bir planı e, bir nevi hani şey Avrupa medyasında da böyle geçiyor hani pazarlamaya satmaya çalıştı e, Batılı liderlere özellikle de Amerikalı de siyasetçilere. E, bu zafer planının içinde neler vardı? Birincisi Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve onun işte kısa zamanda alınacağına dair bir takım güvenceler verilmesi. İkincisi Batı'dan yeni askeri yardımlar e, istiyor. Bunlarla birlikte işte barışı sağlayabiliriz diyor. Barışa düşündüğümüzden de yakınız ama bunun için sonuca ulaştıran eylemler gerçekleştirmemiz lazım diyor. Üçüncü olarak da temin edilmiş olan batıdan temin edilmiş ya da temin edilecek uzun menzilli silahların Rusya'nın içlerine doğru kullanılması konusunda batılı ülkelerden izin istiyor. Britanya bu izni verdi. Polonya, İsveç ve Batık ülkeleri de bunu destekliyor. Ama Almanya'dan Olaf Scholz bunun şey diş olduğunu söylüyor. Söz konusu olmadığını, olamayacağını söylüyor. Almanya bu noktada durdurucu bir tutum izliyor. Yani özetle Zelenski diyor ki hani bana daha fazla yardım edin ve bir an evvel barışı sağlayalım demeye getiriyor. Amerika'ya gittiğinde dediğim gibi başkan adayları hem Kamala Harris'le hem de Trump'la görüştü. Trump şöyle dedi Zelenski'yle görüşmeden önce. Zelenski ne zaman Amerika'ya gelse 100 milyar dolar alıp buralardan gidiyor dedi. Ve ben başkan oluncaya kadar bu savaşa saplanıp kalmış durumda olacağız ama ben bu işi bitireceğim ben bu işi halledeceğim dedi Tabii bunu nasıl yapacağı konusunda bir ayrıntı e, vermedi bu arada Onu söyler mi canım <gülüyor> kendi özel sırrını gelince evet. göreceğiz hep beraber evet parmağını şıklatacak ve yapacak bir, neydi ya da... onun kitabın adı deal maker mıydı Ha evet Öyle evet. bir ben bu işlerden anlarım diyor ya yani <gülüyor> zâkilerlerden. Evet. Putin ne de aram iyi diyordu. Evet kafa kol falan yaparak Putin'e belki. <gülüyor> e, bu arada bu arada Rusya da nükleer doktrinini değiştirdi. Şöyle ki yani eskiden nükleer silaha sahip bir devlet kendisine saldırdığında bu doktrin devreye giriyordu ve Rusya'nın nükleer saldırıya uğramış sayılıyordu. Ama şimdi nükleer silaha sahip olmayan bir devlet nükleer silahı olan başka bir devletin desteğiyle Rusya'ya saldırırsa burada nükleer saldırı olarak değerlendirilecek. Yani burada Ukrayna demeye getiriyor ve diğer ülkeler nükleer silahı olan ülkeler Ukrayna'ya destek verdiğinde ...hani ben farklı bir şeyler yaparım demeye getiriyor. Yani tabii ki batılı yorumcuların söylediği hani bu doktrin değişikliği büyük ölçüde bir blöf. Sonuçta hani Rusya e, nükleer silahlarını kullanmak istese ne zaman istese o, o zaman kullanır zaten. Hani sonuçta demokratik bir ülke ya da kurallara bağlı bir ülke değil e, diyorlar. Ama bu hani Putin'in birazcık daha el yükselttiğini gösteriyor. Tabii bu Ayrıca savaşta... zaten herhalde uluslararası hukuk açısından nükleer silahların kullanabileceği, kullanılabileceğini öngören bir yani yasal çerçeve mümkünse bunların kullanılmaması üzerine şeyler olması lazım. Evet, yani böyle işin elbette. kılafına uydurmaya çalıştığında dahi ortada bir sorun var. Elbette elbette ama yani bu savaşta artık böyle hani pek çok yol denendi. İşte hani eee Ukrayna'ya F16'ların verilmesi, işte uzun menzilli silahların belli bir yere yani belli ülkelerin verdiği silahların kullanımına izin verilmesi, Ukrayna'nın Rusya'ya girmesi, Kursk bölgesine girmesi gibi hani pek çok yol denendi aslında ama savaşta bir türlü yenişemiyorlar. E, ve bu noktada hani e, arada işte nükleer kartını da eee e, orta masaya getirmeyi denedi Putin artık e, bu noktada e, bir yandan dediğim gibi işte e, Zelenski bu zafer planını batılı ülkelere satmaya çalıştı ama Batı medyasında göründüğü kadarıyla yani bu biraz hayalden ibaret. Yani şey Zelenski olmayacak bir duaya amin dedirtmeye çalışıyor. Mesela Hırvatistan'dan Jutarnilis gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. F-16'ları vermiyorlar diye. Ukrayna batıyı nasıl da sert bir şekilde eleştiriyordu. F-16'lar geldi ama ce cephede değişen bir şey olmadı diyor. Yani bu Zelenski'nin e, alışveriş listesi, shopping listi falan... Buna artık bayağı daha yüksek sesle ve yaygın şekilde Batı medyasında eleştiriler dile getiriliyor. Ama bir yandan da El País'te Timothy Garton Ash e, önemli bir e, bu konularda düşünür olarak geçiyor. Şöyle demiş belki de Ukrayna'nın zafere benzer bir şeyler elde etmesi için bu son şanstır gelecek yıl masaya oturursa Ukrayna daha zayıf bir şekilde oturacaktır e, diyor. Yani Ukrayna'nın da gücünün bittiğini söylüyor pek çok yorumcu. Ve şey de söyleyelim, e, 2022'de başlayan savaş 3 e, yıl geçti geçiyor, 4. kışa hazırlanılıyor. İşte yine sert bir kış olacak Ukrayna'da elektrik kesintileri için, başlayacağına dair duyurular yapılmış gibi haberler de var. Bu arada şey de söyleyeyim, Ukrayna içinde de tabii savaş uzadıkça, kayıplar arttıkça, insani maliyeti yükseldikçe insanların taviz vermek konusunda maalesef bu kadar şeyi yaşadıktan sonra ancak hani taviz verilebilir diyor daha fazla insan Ukrayna'da Yapılan araştırmalardan bir tanesi Şubat 2023'te yapılıyor aynı araştırma herhangi bir savaşta yani barış için herhangi bir taviz verilmesin diyenlerin oranı yüzde seksenmiş ama Mayıs 2024'te yapılmış aynı araştırma şimdi hani barış olacaksa ateşkes olacaksa yüzde elli sekizi insanların Ukraynalıların taviz verilebilir e, diye düşün, düşünüyor ama yine de toprak vermek e, işte Rusya'nın hali hazırda işgal ettiği yerleri vermek konusunda tabii ki ciddi bir hassasiyet söz konusu ama belki zamanla o da değişebilir. Yani gidişat onu gösteriyor. Yani bir yanda Orta Doğu yanıyor. Bir yanda da işte Ukrayna'da üç yıldır devam eden böyle bir savaş var. Bu savaşın böyle işte inişleri, çıkışları Binlerce işte... insanın sevillerin ve Sivil, hayatta insanların, kadınların, çocukların filan da hayatını kaybettiği korkunç bir trajedi de orada yaşıyor. Bir de şeyi ilave etmek lazım belki, Euronews'dan yeni bir haber vardı Saşa Makulina imzalı. Yani Ukrayna'nın askeri komutanlığından yapılan açıklamada dün yani Kiev güçlerinin Donetsk, Donetsk ya da bölgesindeki Vuhledar kasabasından çekildiğini doğrulamışlar. Yani Vuhledar'ın düşüşü başlığı da bir haber bu. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kalesi Rus saldırılarına yenik düştü diyor. Donbas'taki kömür madeni şehrine girerek batı ve güney cepheden ilerledi diyor. Yani Rus askerlerinin bu epey uzun sürmüş bir şeydi şimdi değişmiş yani. Evet, yani e, yani Rusya'dan geri alamıyorlar kaybettikleri toprakları. Aksine e, işte dediğiniz gibi önemli bir kalesini kaybediyor. Evet, evet ama yani daha hala Rusya'nın da, bazı topraklarını işgal etmiştir. Evet <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle tabii abi. ama yani iki yıldır da savunuyormuş işte bu Ukrayna'nın kaç yetmişinci mekanize tüfek idiyeniyor kayıplarının boyutu da bilinmiyor ama düzenli bir geri çekilme muhtemelen daha büyük kayıpların önlenmesine yardımcı oldu diye. Senin söylediklerinden aklıma geldi yani Tuğba. Evet. evet. Bu arada Ukray Donald Trump'ın kitabının adı The Art of the ee, ne, ne Nasıl denir? Anlaşma sanatı, anlaşma yapma sanatı. Pazarlık yani. sanatı. Pazarlık, Pazarlık doğru, sanatı. Doğru. <gülüyor> evet. evet. evet. E buradan e, Birleşik Krallığa geçelim. Birleşik Krallık'ta kömürle çalışan son santral Pazartesi günü kapatıldı. Britanya kendi tarihi için, sanayi devrimi için, Avrupa tarihi için çok önemli olan bir şeyle kömürle artık vedalaştı hani bu kömürle buhar makineleri çalıştırılmıştı ve sanayi devrimi başlatılmıştı. Ee, ve şey ilk kömürle çalışan elektrik santrali de Britanya'da 142 yıl önce kurulmuş. Ve nihayet yani yaklaşık bir asır, bir buçuk asır sonra diyelim Britanya kömürle vedalaştı. Ve vedalaşan ilk ülke oldu. Bu açıdan da son derece önemli. Buna niye yaptı? İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde fosil yakıt kullanımını bitirme hedefleri içerisinde yaptı. 1980'lerde elektriğin %80'i kömürden elde ediliyormuş. 2012'ye geldiğinde bu oran %40'a düşürülmüş. Şimdi 12 yıl sonra da bu %40'tan 0'a inilmiş durumda. Yani hedefi koymuş, gecikerek de olsa diyelim. Bunu başarmış. Bir de şöyle bir şey var yani koyduğu hedefler çerçevesinde 2025 yılında bu santrali kapatmayı hedefliyormuş ama bir yılda öne, öne çekebilmiş. Bu çevrecilerin, iklim aktivistlerinin olumlu karşıladığı, alkışladığı bir adım oldu Britanya'da. Bir de şimdi doğalgaz meselesi var. Britanya 2030 yılına kadar da doğalgazı, bir başka fosil yakıt olan doğalgazı tamamen kullanımını bitirmeyi hedefliyor. Ama bu konuda... Taahhüdü de böyle zaten değil mi? Evet, evet, evet. Ama bu konuda e, itirazlar var. E, hani biliyoruz hem Ukrayna savaşı, e, Ukrayna'nın işgali Rusya'nın girmesi sonrasında e, bu kömür santralleri devreden çıkmaya devam etti belki. Ama doğalgaz konusunda, doğalgazı devreden çıkarmak konusunda o planı büyük ölçüde askıya aldılar. Ve nükleeri bitirme konusunda aslında yani nükleere, doğalgaza ve nükleere asıldılar öyle söyleyeyim. The Times gazetesinden bir yorum şöyle, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi 2012'den bu yana dört kat arttı. Britanya'nın fosil yakıt bağımlılığından kurtulması için bu iyi bir şey. Ancak yeni hükümetin 2030 yılına kadar doğal gazı da şebekeden çıkarmayı hedefleyen dogmatik yaklaşımı, Büyük tehlikeler barındırıyor. Şebeke bu büyük dönüşüme henüz hazır değil. Enerji güvenliğinin temelinde çeşitlilik yatar. Ee, üstelik hükümetler nükleer enerjiye de gerekli önemi göstermediler. Ee, 2030'dan sonra da doğalgaz kullanmaya devam etmeliyiz. Bu elektrik kesintilerini önlemek adına makul bir çözüm diyorlar. Yani doğalgazı aman doğalgazdan çıkmayalım diyorlar. Tabii şunu Çıkılsın da diyenler dogmatik oluyormuş değil mi? Bir de böyle Ay, yapıştırdığınız evet, zaman. Dogmatik, inatçı, <gülüyor> kötü onlar. Türk şey misin? Ama doğalgazla devam edelim demek değil. Dogmatik değil o. Evet. evet. E ayrıca şey... da dün, dün konuşun konuşmasında birazcık yaptık da e, iklim aktivistleri e, çok ağır cezalara çarptır diyorlar. Doğalgazcılara bir şey yok. Evet bir de hani diyor ki şebeke büyük dönüşüme hazır diye zaten 2030 hedeflenmiş ve bu hedef uzun zaman önce konmuş. Hani sen niye şimdiye kadar hazırlanmadın ve zaten önünde şu anda 6 yıl e, var. E, evet e, yani diyor ki doğa bazen vazgeçmeyin nükleere de yatırım e, yapalım e, çözümü orada buluyor daha çok sağcılar muhafazakarlar. Evet Avrupa ne konuşuyor da özellikle benim her zaman şikayet ettiğim konulardan bir tanesi de Avrupa'nın iklim konuşmasını e, pek beceremediği Avrupa basını e, gibi görünüyordu. Bunun çeşitli örneklerine de e, şimdi de rastlıyoruz anladığım kadarıyla yani. Evet kesinlikle öyle. Bu konudan öyle. iklim meselesine senin devam et, etmek istediğin <gülüyor> bir nokta var mıydı? Ben ben ufak bir haberden daha bahsedeceğim ama siz iklimden bahsedeceksiniz siz buyrun devam edin. Sonra Yok ben onu birkaç... sonra da ben ona dönüp bir de kişisel birkaç notla da bunu tamamlayalım istedim yani Aruba çapında değil de ama Alex Steffen'in iklim fütüristi ilginç bilgileri vardı. Neyse onları konuşuruz sonra. Tamam tamam. peki o zaman sadece şunu söyleyeyim. Yani bir yandan işte bu enerjideki bu dönüşümü kör topal yapmaya çalışıyorlar sekteye uğruyor falan. Bir yandan da işte elektrikli araç dönüşümü var. E, tam olarak tek sebebi bu değil. E, ama Almanya'da Volkswagen e, şirketi Almanya dahil bazı fabrikalarını kapatmayı planlıyor. İşçiler buna karşı ayaklanmış durumda. Bunun sebebi sebeplerinden bir tanesi yani elektriki araç üretiminde. Volkswagen'in yeterli başarıyı yakalamamış olması ya da elektrikli araç talebinin satışlarının belli bir noktaya kadar yükselmesi ama sonra düşüşe geçmesi. Mesela Ağustos'ta bir önceki yıla göre galiba %69 düşmüş ve ayrıca Çin'den gelen elektrikli yani Çin'in çok daha ucuza ve iyi bir şekilde elektrikli araç üretiyor olması Belli ki hani Avrupa sanayisi genel olarak Çin'in bu elektrikli araçlarıyla rekabet edemiyor. Otomotiv sektörü başka nedenlerle ama bunun bu sebeple de sorunlar yaşıyor. Bu arada İsveçli firma elektrikli araçlara batarya üreten bir firma bu, Northvolt. Ta, hani elektrikli batarya hani alıcısı olmadığı için onun da talebi düştüğü için o da işçilerinin yüzde yirmisini çıkarma e, kararı almış. Orada da işte işçilerin e, bu konudaki protestoları vardı. Burada da bir başka dönüşüm e, gerçekleşmeye çalışıyor. Ama orada da problemler var diye söyleyebiliriz. E, en sonunda şey söyleyeyim yani Tesla'da. E, Elektrikli araç üretiyor. O da 14 bin kişi işten çıkartmıştı. Yani Avrupa'da bu elektrikli araç işi çok da iyi gitmiyor. Gerek Zaten ben bitiriyorum. Aynen öyle. Peki Avrupa'da ve dünyada da bu iklim meselesi işi de çok iyi gitmiyor. Ben de izninle birkaç ilavede bulunmak istiyorum. Alex Stephan var. Sık sık takip ettiğimiz yazılarını işte X'deki hesabından yaptığı yorumları, iklim konusunda fütüristik yaklaşımları olan birisi son bir 29 bölümlük bir uzun ex listesi yaptı ve hep şunu diyor Alex Stephen iklim kaosu geliyor şimdi ve burada diyor bazı yerler daha büyük riskler taşıyor öbür yerlerden ama nerede yaşarsak yaşayalım mecburuz Şimdiye kadar hiç görmediğimiz, yapmadığımız, düşünmediğimiz derecede hızlı seferberliğe dönüşmek zorundayız. Ben anlatayım bunu diyor ayrıntılı olarak veriyor da şunu çok önemli buluyorum yani çok korkuluyor artık genellikle de haklı korkular bunlar diyor ve ama inkar da edildi. Sürekli bu büyük krizin, iklim krizinin şeyinden inkarcılığı seçtik biz diyor. Ve şimdi geldi diyor. Yani olup bitenlere neler olup bittiğine özellikle de bu Helen kasırgası arkasından da bir fırtına, John fırtınası da geldi. Böyle çoğumuz olup bitenlere hazır değiliz. Çok azımız ne kadar daha kötü ve tuhaf şeyler başımıza geleceğini biliyor diyor. Yani en önemli noktada şöyle demiş Alex Stephan. Biz iklim kaosunun uzaktarda, bizim dışımızda, mahallemizde ya da şehrimizde değil de daha uzakta bir yerde olduğunu, gelecekte olduğunu düşünüyoruz. Ve muhtemelen başka birinin sorumluluğu olduğunu, kaygılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların Tek bir tanesi bile doğru değil artık diyor. Şu, arada, şu anda burada yaşadığımız yerde şu anda oluyorlar şimdi ve burada ve kimse de bizi gelip kurtaracak falan değil. Bizi ve ailemizi kendi yani adaptasyon konusunda uzman olan Profesör Jesse Keenan'dan da bir örnek veriyor. Kendi başınızasınız diyor, diyor Profesör Keenan kendi sorumluluğunuz anlamak sana ne geliyor diye bunu bu bizim sorumluluğumuzdur diyor yani bütün bu fırtınalar, sıcak dalgaları, seller, büyük orman yangınları, kuraklıklar filan artık hiçbiri bizim dışımızda ve başkasına atabileceğimiz şeyler değil kendi hayat tarzımıza, ekonomimize ve hükümetimize yönelik çalışmaya geçmenin tam zamanıdır diye bir şey yapıyor. Bunun çok ilginç bir örneğini de kişisel bir not olarak vereceğim. Yakın dostlarımdan biri adını vermeyeceğim. Ama şöyle bir buluşmaya gelemeyeceğinin notunu yazdı. Ee, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki yani çok o, Şöyle, bütün pozitif çabalarıma rağmen bu buluşmayı maalesef bu seyahati ger gerçekleştiremiyorum diye yazmış arkadaşımız. Kafamda problemlerin birini hallediyorum, Ar aradan başka bir şey çıkıyor arkadan. O nedenle buradaki işlerimi bir an önce bitirip gitmeye karar verdim. E eşim orada ve Beli Sakat bizim evde elektrik ve dolayısıyla su yok. Büyük bir jeneratör var ama herhalde onun üstüne bir ağaç düştü. Bizim evin arazisinde 20 küsur dev ağaç kökünden devrildi. Bizim kız ve damat eşimi alıp evlerine götürdüler. Şimdi orada kalıyor. Onların evi medeniyete biraz daha yakın diyor. Her taraf su altında. Asheville'den bahsediyor. Ashville en Amerika'nın iklim bakımından en güvenli yeri olarak biliniyordu. Ve asıl orayı vurdu. Mesela vurduk bu Helen kasırgasında. Kendisi de arkadaşımız da orada. Asheville'de 2 ila 4 metre su var. Her yer su altında. Bizim downtown'daki iş yeri de Keza. Herhalde halılar şu anda nehirde yüzüyor diye yazmış. Tam bir keşmekeş. Bu nedenlerle ne kadar gelmek istesem de bir türlü pozitif karar veremiyorum, diyor. İşte bunu bu tam da Alex Stephan'ın da Bill McKibben'ın da son yazısında belirttiği şeyin aynı. Yani bu artık yüz yüzeyüz 21. yüzyılı anlamak yani e, Apalachya'da işte bu Asheville'in bulunduğu yerde ne olduğunu anlamak dehşeti anlamak istiyorsanız diyordu bir makyabında ve 21. yüzyılı da iyi anlamak istiyorsanız bir tek şeyi unutma, unutmamalısınız. Sınan hava daha fazla su buharı taşır. Bu da her şeyi değiştirir diyor. Ve bütün bunlar şöyle. Biz artık sınırı geçmiş durumdayız. İklim krizinin gerçek zamanda an be an karşımızda olduğunu hafta ve hafta gün be gün karşımızda olduğunu kavramak zorundayız ve yani bütün yapılacak şey bu yüzden arabaların filan anlamı şudur. Artık pazarlık edecek. Şurada şu kadar geriletelim işte senin biraz önce Tüba'ya bahsettiğin gibi işte elektrikli arabaları durdurmayalım. Biraz şöyle yapalım. Şu bu işte kömürü iyi de, kömürü bırakalım ama şu olmaz. şunu bırakamayız demenin hiçbir anlamı yok diyor. Ya artık ticaret yapmak, anlaşmalara varmak zamanı geçti maalesef. Fizik bir pazarlık etme havasında değil artık. Hiçbir zaman olmadı zaten diyor. Her girişeceğimiz girişim, mücadele ne kadar acı olursa olsun şu anda varoluşumuza ilişkin diyor. Ben de bu notu eklemek istedim. Avrupa iklim konuşmuyor genellikle ama. <gülüyor> konuşmamızda evet. çok fayda var yakınımızda yani evet Avrupa Yılın konuşmuyor ama dediğiniz gibi gün be gün an be an aslında bunun şeylerini hissediyoruz sonuçlarını üzerimizde hayatımızda hissediyoruz ayrıca başka insanların öldüğünü başka canlıların nasıl etkilendiğini E, görüyoruz. Evet yani nedeni bilir ki yani umarım bu farkındalık geçelim artık. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet evet. Bu farkındalık sonuç alıcı eylemlere dönüşsün. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz Uğur'a. E, rica ederim. E, Eurotopic'ten Avrupa ne konuşuyordan bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakal. kalın. Hoşça kal. Trans-Europa Express Trans-Europa Express Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Bu şekilde de. Açık gazeteyi de tamamlamış oluyoruz bu perşembe günü açık gazetesini. E, ekleyecek bir şeyimiz var mı yok mu diye aramızda konuştuk Özdeş'te. Galiba kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye çalıştık bütün günü. Fazla bir son dakika haberi de yok elimizde. Öyleyse, öyleyse bitirelim dedik. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grizko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.